Ben Hanefi mezhebine mensubum, kaza namazlarım var ve dört rekatlı farz namazların sünnetleri yerine kaza namazı kılıyorum. Hangi vakitse o vaktin kazasını kılıyorum. Şafii mezhebinde böyle bir uygulama var demiş. Benim böyle yapmamda bir sakınca var mı? Evet, Hanefi mezhebinde verdiğimiz fetva genelde nedir? Farz namaz ve kazaları önceliklidir tabii. Yani bir Müslüman öncelikle ne yapmalı? borcu olan farz namazları mutlaka kılmalıdır. Evet. Buna öncelik versin ama buna öncelik verirken bir namazın öncesinde ve arkasında olan sünnetler, revaatip sünnet yahut Resulullah Aleyhisselam'ın özellikle tavsiye ettiği belirli sünneti sünnet namazları kılmaydı ihmal etmesin. Ama önceliği neye versin? Kazâ namazlarına amacı. versin. Peki şunu diyebilir, hocam çok fazla kazanamazım namazım var. E, sünnetleri kılacak olsam onu yetiştirme mümkün değil. E, i̇ş gereği de onu yapamıyorum dedi mesela bir Müslüman. Ona diyeceğimiz şudur, bunu alışkanlık haline getirmemek kaydıyla. Alışkanlık, Borcu tamamen ödene kadar mı? Yani borcunu ödeyinceye kadar sünnet yerine, zaten sünnete niyet edemez, e, nasıl yapamaz bunu? Öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı diye bir ikili niyet olmaz. Yani. yani böyle bir şey yapamaz. Ancak ne yapacaktır? Mesela öğle namazının ilk sünneti yerine ne yapabilir? E, kılamadığım en son öğle namazının farzının kazası diyecek. E, tek bir niyetle bu namazı kılabilir. Ancak bizim dikkat etmemiz gereken husus sünnet namazları da e, tamamen terk edecek bir davranış sergilememesi lazım.